Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben ve değerli genç arkadaşlarım hep birlikte Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin çeşitli yönlerini, onun hadislerini ve sünnetlerinin dinimizde bizler için ne ifade etmiş olduğunu sizlere anlatmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çabalıyoruz. Bugünkü dersimizde de, bugünkü sohbetimizde de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in anlatmakta gerçekten yetersiz kalacağımız ama bizim için son derece önemli olan bir yönünü sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın dünyasında yetimler ve öksüzler. Biz her programda olduğu gibi bugün de programımıza anlatacak olduğumuz şeylerin özetini bir cümle içerisinde sizlere hülasa edecek olan ifadeyi yazmak üzere değerli kardeşim Safa'yı tahtaya alıyoruz. Safa'cığım bugün yazacak olduğum şey Resullah demek sahipsiz çocuklara sahip çıkmak demektir Resullah demek sahipsiz çocuklara sahip çıkmak demektir Kıymetli seyirciler Az kardeşlerim Ben sürekli her derse vurgulamaya çalıştığım bir hususu tekrarran yinelemek durumundayım Biz Azz Peygamber Aleyhisselam'ın bazı yönlerini meziyetlerini sizlere anlatırken, Yaşamış olduğumuz dönem ile Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dönemini karşılaştırma hatasına düşmememiz lazım. Yani bugün zaten şunu diyebilirsiniz devlet yetimlerle öksüzlerle ilgili olarak dünya her tarafında bütün devletler ellerinden gelen imkanları olanakları sunmakta ve çocuklara sahip çıkmaktadırlar. Eh Peygamber Aleyhisselam'ın yapmış olduğu da sonuçta budur. Bu bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor gibi bir sonuç zihin dünyanıza gelebilir. Ama bunun tam tersi bir bakış açısıyla bakacak olursanız, Peygamber Aleyhisselam'ın dönem şartlarını, Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl bir toplumu devraldığını, Peygamber Aleyhisselam'ın o toplumu nereye doğru taşımaya gayret ettiğini ve bütün bunların hepsini göz önünde bulunduracak olursanız, o zaman işte Azze Peygamber Aleyhisselam'ın bir yönünün daha, bir büyüklüğünün daha, bir yüceliğinin daha, tekrarın ortaya çıkmış olduğunu çok iyi anlarsınız. Ve hepimiz anlarız. Sevgili seyirciler şunu ifade edeyim. Peygamber Aleyhisselam'ın Medine hicretten sonra kurmaya, tesis etmeye çalışmış olduğu devlet bizim bugünkü ifademizde site devletiydi. Site devleti ne demek? Site devleti yani bugünkü anlamda devletin teşkilatının yapılanmasını, yerleşmediği ilk el basit düzeyde bir devlet yapılanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla Peygamberimiz Medine'de devleti kurduktan sonra Müslümanlar etrafında kenet sonra Peygamber Aleyhisselam etrafındaki bu devlet müesseseleri, kurumları öyle birden işte mahkemeler, sağlık ocakları, yok efendim medreseler, okullar şunlar bunlar bunlar birden teşekkül etmiş olan bir şey değil. değil. Dolayısıyla bir de şu var aziz seyirci, Peygamber Aleyhisselam sıfırdan bir toplumu aldığı için sıfırdan toplumu önce eğiteceksiniz değil mi? Ona eğitim vereceksiniz. Belki okuma yazmayı bile öğreteceksiniz. Daha sonra onlara medeni bir tasavvur, dünya tasavvuru, insan ilişkiler çerçevesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği toplum adabı diyelim. Bunları öğretmeye çalışacaksınız. Bunların hepsi hakikaten zor süreçlerdir. Bir de Arapların çok tahammülsüz, asabi bir toplum olduğuna göz önüne getirecek olursak yani onurlarına çok düşkün oldukları için başkalarından buyruk almada veya başkalarından tavsiye almakta hakikaten zorlanan bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın böyle bir toplumu alıp yüksek bir noktaya taşımak için çok yüksek bir gayret içerisine girmiş olması hakikaten idrak etmemiz, anlamak için biraz zihnimizi yormamız ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ne kadar büyük bir insan olduğunu anlamamız için esasında bizler için bir vesiledir. Dolayısıyla Aleyhisselam'ın Medine'de kurmaya çalışmış olduğu bu devlet yapısına baktığımız zaman bugünkü anlamda yetimler için bir Bakım evi veya kreşler ne bileyim benzeri bir müessesenin var olmadığını söylemek durumundayız. Hatta ben size şunu ifade edeyim aziz seyirciler. Mesela hapishane de yok Peygamberimiz zamanında. Suç oranı çok düşük ama her toplumda olduğu gibi sonuçta suç işleniyor. Veyahut da Medine'ye saldırmak için gelen insanlar oluyor. Peygamber aleyhisselam savaşlarda bunları mesela esir alıyorlar. Medine'yi korumak için yapılan savaşlarda. Bunlar da sonuçta suçlu. Bunları Peygamber Aleyhisselam göz altına bulundurmak için ne yapıyor arkadaşlar sizce? Hapishane yok dedik. Hocam esirleri bazen ilk e, yani serbest bırakma şartı olarak eğitim öğretim verdirmelerini sunuyor. Mesela bir O aşamaya gelene kadar diyelim ki sen Yakubu esir aldım ben. Mescide koyuyor hocam. Mescidin neresine koyuyor? Avlusuna mı? Yok. İçine hocam caminin içine. İçine mescidine. koyduğun zaman ne oluyor? Orada hocam Müslümanların ibadetlerini görüyor. Ee, Esir kardeşim bu. Diyelim ki seni koyduk mescidin içerisine. Verebilir yani Sen orada durur musun? Ee, eli kolu bağlamayacağım mescidin bir yerin eli kolu bağlı Söyle. bir şekilde. E, Müslümanların yaptıklarını görüyor ve birçoğu da zaten hocam onları görüp etkilenip e, Müslüman oluyor ve otomatikmen bir güven kazanmış oluyor Müslüman olarak. Tabii hepsi için bunu söylememiz mümkün değil ama esasında Hz. Peygamber Aleyhisselam yapmış olduğu şey şudur. hapishane olmadığı için Hazreti Peygamber Aleyhisselam esirleri caminin direklerine bağlatırıyor arkadaşlar. Caminin direkleri bir nevi hücre gibi. Yani caminin kendisi hatta öyle söyleyeyim. Yani bir hücre odası gibi bir muamele görüyor. Peki peşinden şöyle bir soru daha sorayım. Peki ilk hapishane ne zaman yapılıyor? Hz. Ömer döneminde mi? İlk hapishane Hz. Ömer, Ömer zamanında yapılıyor. Niye Hz. Ömer zamanında? Niye ihtiyaç hissediliyor? Mescide sığmıyor artık hocam. Çünkü toplum çok büyük diye Suç oluyor Şimdi, hocam. Suç artıyor dediği gibi. Ve artık İslam coğrafyasında her taraftan insanlar gelmeye başladığı için toplum artık sahabe değil. Yani yeni insanlar geliyorlar bunlar sahabe değil. Ve toplum içerisinde her türden insanlar olduğu için artık bir hapishane inşa etme zarureti Hz. Ömer Efendimiz o büyük insanla birlikte başlıyor. Hz. Ömer çok büyük bir insan. Bunu düşünmesi bile Hz. Ömer için ayrı bir meziyettir. Kıymetli kardeşlerim. Hocam evet. yetimler hakkında bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Hiç Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde, Nisa Suresi'nde ve Maun Suresi'nde yetimler için özel bir yer verilmiştir. bu ayetlere baktığımız zaman yetimlerin itilip kakılmaması, onların korunması gibi Allahu Teala bizlere uyarılarda bulunmuştur. Şimdi bu ifadelere baktığımız zaman bu ifadeler bizim bize ne hikmet yani bunların biz ne hikmeti var? Öncelikle şunu ifade edeyim az kardeşim. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir eksiklikten bahsediyorsa veya insanlara bir iyiliği yapmaya teşvik ediyorsa orada bir problem var. Tamam Toplumda evet. bu karşılığı muhakkak Heh. vardır. Kesinlikle. Biz ne diyoruz? Sürekli vurgulamış olduğumuz bir şey var. Hz. Peygamber de yüksek hikmet sahibi bir insan olarak boşa konuşan bir insan değil. Aziz seyirciler, Hz. Peygamber aleyhisselam hadislerini yapıp ettiklerini okurken lütfen bunu göz önünde bulundurun. Yani çünkü Peygamberimiz bir şey yapıyorsa, bir şey söylüyorsa, bir şeye işaret ediyorsa, Aleyhisselam'ın o yapmış olduğu şeyin arka planda mutlaka bir hikmet boyutu var. Yani bir sebebe binaen. Yani illa bir olay yaşanması gerekmiyor. Peygamber Aleyhisselam toplumda görmüş olduğu bir eksikliği gidermek veya toplumu daha yüksek seviyeler taşımak anlamında bu yönde bir takım tavsiyelerde bulunmuş olabilir. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in de böyle bir hikmet boyutu olduğunu biz biliyoruz. Allah Rabbimiz diyelim ki toplumda yetimlerle ilgili, öksüzlerle ilgili bir sorun olmayacak olsaydı bunlar Rabbimiz Yine belki sonraki kuşaklar düşünmek suretiyle dile getirebilirdi Rabbimiz hikmete binaen. Ama toplumda var olan temel sorunlardan bir tanesi budur ki Rabbimiz çok ilginçtir. Abdülbaki yaklaşık 20 yerde Allah yetim ve yoksuzlara yani bu ayetlere baktığımız zaman insan hakikaten çarpılıyor ya. Yani düşünebiliyor musunuz hani biz ne yapıyoruz şöyle düşünüyoruz işte Kur'an-ı Kerim insanları tevhide Hz. Muhammed Aleyhisselam'a işte inanmaya davet ediyor. Ama bununla beraber bu ayetlerin yanında getirmiş olduğu bir toplumsal düzen var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın 20 yerde yetimlere ve öksüzlere sahip çıkılmasını dile getirmesi, zamanımız insanlar için esasında ibret alınması gereken bir husustur. Yani dolayısıyla ümmet esasında şudur aziz kardeşlerim. Allah bizi ümmet yaptı. Ümmet olmanın temel değerlerinden bir tanesi nedir? İlgilenilmesi gereken toplum içerisinde var olan muhtaç veya da himayeye muhtaç, maddi anlamda muhtaç veya himayeye muhtaç olan insanlara kol kanat Dolayısıyla bu ayetlerde esasında sevgili kardeşlerim bakın bu ayetlerde Allah'ın kitabın azametini göstermek için bizim için ibretliktir. Yani daha öncesinde olmayan bir şeyden bahsediyor Rabbimiz. Yani toplumu ıslah etmeye, toplumu ahlaki değerleri kazandırmaya çalışırken bunun üzerinde sürekli sürekli vurgu yapmış olması çok ilginçtir. Ve ilginç olan başka bir şey daha var. Rabbimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'da bahsederken de onun da yetim olduğunu, Yetim oldu. Yetim vurgu. suresinde. Ha. Elem bismillah. Elem yeti fe ava. Fe ava. Burada Rabbimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o geçmiş dönemine bir vurgu yapıyor. Evet. Allah'ımızın şöyle bir güzel tarafı var. Her tarafı güzel de anlattığı, vurgulamış olduğu şeylerin asla insana geçmişini unutturmuyor Rabbimiz. Evet. Yani bu diğer Müslümanlar için de böyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam da sürekli Rabbi ile bir irtibat içerisinde olsun insan elde etmiş olduğu dünyalık veya imani noktadaki başarıları ile şımarmasın. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede de Rabbimizin biz seni yetim olarak bulup seni barındırmadık mı himayemizi almadık mı şeklindeki hatırlatması esasında Rabbimizin de yetimlere sahip çıkılması. Bak ben sana ey Muhammed Sallallâh. ben sana sahip çıktım ey Muhammed aleyhisselam ben sana sahip çıktım. Sen ne yapacaksın? Ben Sen de, de senin yer, yerini yerine getireceğim. Sen de yetimlere sahip çıkacaksın. Heh. Ben sana sahip çıktım. Sen de üzerine düşen şey nedir? Senin de yetimlere sahip çıkmandır. Emmel yetime felate kar. Güzel. Bir Devam. de tercümesini söyle. Ya öyleyse yetimleri şey onlara zulmetme, onlara hakir görme. Evet. Burada bir şey daha var. Abdülbaki onu da ifade etmem lazım. Şimdi Normal olarak toplum şartlarında az kardeşlerim yetim olan ve öksüz olan bir devlet himayesine girmeyen, Peygamberimiz zamanından bahsediyorum. Yetim olan, öksüz olan ama bir himayeye girmemiş olan, yani devletin taraf sütüne kontrolünde, himayesine bakımında olmayan insanlar, anne babası olan insanlara göre biraz daha serbestler. Doğru mu? Evet. Yani kontrol e, ne diyelim? Çocukların büyütülmesi aşamasında özellikle onları ahlaki değerleri kazandırma noktasında Peygamber aleyhisselam dönemi için konuşuyorum şu anda. Bunları kazandırmak oldukça Zor. zordur. Yani şöyle söyleyeyim. Bir takım yanlışların içerisine düşmesi bir çocuğun annesi babası olanlara göre daha Kolay. açıktır, kolaydır. Evet. Ama ilginç gelmiyor mu size? Allah yetim ve öksüz olan Hazreti Peygamber aleyhisselam aziz kardeşim. Yetim olan öksüz olan Hazreti Peygamber aleyhisselam Allah Peygamberlik göreviyle görevlendiriyor. Evet. Bu da esasında çok ilginç bir şeydir. Yani bu bakın, Hz. Peygamber aleyhisselamın, kıymetli kardeşlerim, Hz. Peygamber aleyhisselamın insani boyutunda bir başka tarafıdır. Nedir o? Her haliyle, her özelliğiyle insanlara örnek olması. Heh. Sen, yetim olmana, öksüz olmana rağmen, yanlışların içerisine düşmeye daha açık olmana rağmen, çünkü annen baban olmadığı için başında, deden sonrasında işte amcan sana sahip çıktılar ama, bir anne babana sahip çıkmasıyla bu iş aynı değil, değil. değil. ama buna rağmen Allah'ın Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı arkadaşlar nübüvvetle görevlendirilmiş olması bizim için hem Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğü hem de aziz seyirciler bizim için de şöyle bir boyutu var bakın yetim olan öksüz olan bir insan bu işleri yaptı bu işleri başardı Değil mi? Evet. Yani yetimi olan Aşağıdan gelen, maddi anlamda toplumun belki de en zor sınıfında olan bir insan bu işleri başardı, başardı. Ama sen yaşamış olduğun şu dönemde, şu çağda Peygamber Aleyhisselam'a göre yetim de olsan arkadaşlar, öksüz de olsan ki olmadığın zamanda Peygamber Aleyhisselam'a göre çok çok çok daha iyi imkanlara sahipsin. Dolayısıyla sızlanacak, dertlenecek veya ne bileyim moral bozukluğu içerisine düşecek kesinlikle bir durumumuz söz konusu değildir. O yüzden Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bakın burada yani ister istemez Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın birkaç yönüne daha girme ve Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğünü tekraren anlamış oluyoruz. Belki de aziz seyirciler hadis ilminin bereketi budur. Yani hadisleri okuduğun zaman, ve Selam Efendimizin hayatını okuduğun zaman Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu, Peygamber Aleyhisselam şunu yaptı, kardeşim yaptı, Peygamber Aleyhisselam söyledi ama Peygamber Aleyhisselam o sözün arkasındaki hikmet boyutları nedir? Biz bunları eşelersek, biz bunları irdelersek Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğü noktasında imani yoğunluğumuzu daha fazla artırır ve etrafımızdaki genç arkadaşlara da bu yönde daha fazla katkı sunabilir. Birkaç tane de ayet-i kerime var, sen o ayet-i kerimeyi okudun, Beni şaşırttın, evet. Hocam, e, ko konuya ayın, benim bir sorum olacaktı. Da. Evet, buyurun. Hocam, biraz önce de siz de zikrettiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dünyaya teşriflerinden önce babasını, küçüklüğündeyse annesini kaybetmiştir, yani yetim ve öksüz idi. Evet. E, Buna mukabil hadis-i şeriflere baktığımızda, anne babaya hürmet ve onlara saygı gösterilmesi gerektiği hususunda, birçok e, hadis-i şeriflere rastlıyoruz. E, Peygamber Efendimizin hayatını ve e, Göz önüne aldığımızda bu hadis-i bu hadis şerifler arasında e, peygamber efendimizin hayatıyla bu hadis-i şerifler arasında bir ilişki olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle ilişki var ama ya bu Abdülbaki az önce bir ayet okudu ben bir iki ayet daha okuyacaktım. Önüm... Belet suresini okuyacak olabilir misiniz oradan bir Onu ayet? Onu okuyacaktım esasında. Sen biliyorsan hani, okuyabilir e... misin? Okuyamazsan ben sana takviye yapayım. Ev idamun Vema edrake mel akabe فَكْرَقَبَةٍ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْقَبَةٍ يَت۪يمَنْ ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ miskinen, ذَا مَتْرَبَةٍ Bu ayet-i arkadaşlar, Bele suresinde bu ayetler, safa, çarpıcı ayetler. Bu ayetlerde Rabbimiz diyor ki, sen gerçek anlamda öyle kolay değil, beleş Müslümanlık değil, böyle zorluklara katlanmak suretiyle gerçek anlamda kemalatı elde eden Müslümanların ne olduğunu ben sana söyleyeyim mi diyor Allah? Burada vurgulamış olduğu şey odur. Bir o dönem var olan köle azadı. Bunu yapmak yiğitlik ister, maddi fedakarlık ister. İkincisi kıtlık içerisinde, kıttık içerisinde yaşanılan bir günde yetim olan yakın kimseyi yedirip içirmek, bakmak. Evet. Bakmak. Bu çok önemlidir. Onun yanında aç açıktı olan ve miskin miskinen de metrabe, aç açık olan hem bedenen hem de mide açısından sıkıntı içerisinde olan insanlara sahip çıkmaktır. Buna da bir şey dikkatimizi çeksin Safa. Rabbimiz hocam maddi fedakarlığa teşvik ediyor. Yani biz hakikaten yaşamış olduğumuz dönemde Müslümanlığın biraz da sadece bedeni, yani dışarıdaki insanlara maddi anlamda katkısı olmayan ibadetlerle sanki kayıtlamış gibiyiz yaşamış olduğumuz dönemde. Halbuki ibadetler arkadaşlar bunlar elbette var. Namaz ibadeti, oruç ibadeti elbette var. Hac ibadeti elbette var. Ama belki bizim yaşamış olduğumuz dönemde bu maddi boyutu olan insanın elini cebine salması suretiyle kendisini titreten infak müessesesinin harekete geçirmesi gerçekten biraz zorlaştı. O insanın imanının kemalatının işaretlerindendir. Rabbimizin bu buyrukları Allah'ın kitabında durduğu sürece arkadaşlar bize düşen şey nedir? O buyrukları yerine getirmek. Şimdi bakın ayeti kermede bakın. Yetime za mekraba ediyor. Yakın akraba. Burada Kur'an-ı Kerime'nin vurgulamış olduğu bir şey var arkadaşlar. Bu yetimler, öksüzler bağlamında. İnsan etrafındaki akrabasını öncelikle gözetmesini istiyor. Şöyle yani şunu vurguluyor. Her insan kendi akrabası içerisinde var olan ihtiyaç sahiplerine sahip çıksa. Herkes bunu yapmış olsa. Toplumda sorun kalmaz. Aç açıkta kalan insan sayısı elbette ki azalacaktır. Bir ayet-i kerime daha var onu da söyleyeyim ondan sonra devam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yutaymunu ta'ama ala hubbihi. Miskinen ev yetimen ve esira. Ve esira. Şimdi bu ayet-i kerime dedi arkadaşlar bir vurgu var orası çok hoş. Ve yutaymunu ta'ama ala hubbihi diyor. Ayet-i kerimede ha sevmesine rağmen yani yeme. burada kastettiği çerçeve daha geniş dünyalı yani sahip olduğu dünyalığa karşı insanı bir muhabbeti vardır. Onu eline kaçırmak istemez. Hep kendisi ona sahip olsun ister. Ama buna rağmen miskin, yetim ve esir için diyor Rabbimiz bunları karşısındaki bu zorda, sıkıntıda olan insanlara bu insanlar sunarlar. Senin sorunu unutmuş değilim. Buraya ek olarak zaten Buyurun. Bakara suresinin en başında müminlerin vasıfları sayılırken evet. aslında burada hani müminler bizim onlara verdiğimiz rızıklardan infak edenlerdir. Burada yakalanması gereken yani infakın değil de Allahu Teala'nın özellikle bizim onlara verdiğimiz rızıklar. Yani biz veriyoruz. Senin o vereceğin infakın rızkını da biz temin ediyoruz. Endişe etme. Biraz daha cömert ol. Manası da kaçırılmamış. Kesinlikle. Her cuma okunan öyle. ayet hocam. Esasen şöyle bismillah. İnna Allaha yemuru bil adli ihsani ve ita'i'z-kurba ve yetama ve men ha'in fahşae. Şimdi bir şey, Abdülbaki, Onu her cuma hocalarımız niye okuyor ya? Hocam toplumsal Hocam, düzenin için muayene hani böyle çok önemli Cuma da özellikle her insanın yani siz söylemiştiniz geçtiğimiz haftalarda sahabilerin en fazla katıldığı namaz Cuma namazı bütün insanlara hitap açısından toplumun düzeni açısından orada zikredilenler hakikaten Hocam, önemli Az kardeşlerim değerli seyirciler bu arkadaşlarımızın dile getirmiş olduğu şey çok önemli yani her Cuma yani Müslümanların en çok toplanmış olduğu ibadet zamanı Cuma'dır. Her cumada imam hocalarımız, din görevlisi kardeşlerimiz hutbeyi bu ayet-i kerime ile bitiriyorlar ya. Değil mi? Evet. İnne Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'idil kurba ve yenha anil fahşai vel münker vel baghi. Ya'izzukum la'allekum tezekkerun. Şimdi ayet-i kerimede, her ayet-i kerimede affedersiniz kaba bir ifade kullanacağım. Her cuma Allah kafamıza vuruyor ya. Her hafta bizim kafamıza vuruyor. Neyi vuruyor? Adaleti vuruyor öncelikle. Adalet. Bu bizim konumuzla şey, hocam, ilgili bir şey vuruyor. Yakınları gözetmeyi, ya. onlara yardım etmeyi. Yakınlara, insanı kendi yakın çevresini öncelikte tabi. Dışarıdakiler yardım etme anlamında değil, ama yakınlarındaki muhtaç olan insanlara infakı. Her hafta ayet kafamıza kafamıza vurmak suretiyle bunu bizler Rabbimiz hatırlatıyor. Senin sorunu unutmuş değilim. Ama büyük ihtimalle bir müsaade edersen. Ha Halil'e bir sorayım. Arkadaşın sorusunu hatırlıyor musun? Yok hocam valla. Yok yok hocam vallahi. Oğlum sen bizi nasıl dinliyorsun ya? Bir Biz de gözlük hat takmıyorsun. Hatırlamıyorum gibi, gibi, demez diyorsun, mi? Evet. Ben kendi sorumu hatırlıyorum, tekrarlayabilirim dilerseniz. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Hocam ben şeyden bahsetmiştim. Sizin zikrettiklerinize binaen Peygamber Efendimiz yetim ve öksüzdü. Hani küçük yaşta babas, küçük yaşta annesini doğumundan önce babasını kaybetmişti. Ama ee, i̇lerleyen süreçlerde eee sahabeye verdiği örneklerde ki biz bunlar hadis-i şerifler diyoruz. Biz, e, ondan bize e, ondan bize nakledilen hadis-i şeriflerde ise e, anne babaya hürmet ve onlara saygıya çok ceğer verilmiştir. Hani Peygamber Efendimizin yaşantısıyla bu hadis-i şerifler arasında bir ilişki olduğunu görebilir miyiz? Yani söyleyebilir miyiz? Kesinlikle güzel söyledin Allah razı olsun. Öncelikle Hz. Tamam. Peygamber Aleyhisselam'ın birkaç ayet-i kerimeyi birlikte okuduk. Bunun yanında Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan da birkaç hadis-i şerif söyleyelim ki bu yetimlerle ilgili olarak Hz. Peygamber Aleyhisselam bir hadislerinde kıymetli kardeşlerim şöyle buyuruyor. Bir insan kendi yakındaki bir yetime veyahut da uzaktaki bir yetime yani akrabası olmayan bir yetime diyor Hz. Peygamber Aleyhisselam. Buna himaye edip sahip çıkarsa diyor yani onun de. Peygamber Aleyhisselam zamandaki himaye etmek gözetmek, sahip çıkmak şu aziz seyirciler. Onu evlilik yaşına getirinceye kadar yani bir yemek karnını doyurmak değil Halil geldi seni gördüm yetim gel bir karnını öğlen doyurayım. Bu da güzel bir şey de, Tabii. burada kastetmiş olduğu Hz. Peygamber aleyhisselam himayeyi almak nedir? Evladı gibi ilgilenmek. Evladı gibi ilgilenmek, az seyirciler bakın şöyle bir durum var, ortada kalan insanlar yani bir devlet sistemi olmadığı için Peygamber aleyhisselam dönemindeki coğrafyada ortada kalan insanlar erkek olsun Halil, erkek olsun kız olsun başlarına az seyirciler ne demek istediğimi anlıyorlar, her türlü felaket gelebilir. Hocam burada bir soru Konusu sormak istiyorum yok. da. Soru sormadı. Az önce sormadın mı? Hayır. Bir Sor... cevap vereyim şu <gülüyor> Neyse. İnşallah eğer bir şey sorun. Tam der, bunun der. üzerine hocam şimdi. Evet. E, dediniz ya hocam e, kız olsun erkek olsun evet. diye. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hocam benim dikkatimi çeken e, bir ayet var. E, özellikle e, bekar hanımları vurguluyor yetim olarak. Onlara himaye etme noktasında insan, müminlere tavsiyede bulunuyor Allah. Özellikle neden bekar bir hanımı Allah tavsiyede bulunuyor? Yetim olduğunda ona iyi bakın diye. İslam'ın kadına verdiği değer işte. Güzel. Aç gözünü bak yani. Bas bas bağırıyorlar ama aç Değil gözünü mi? bak Kur'an-ı Kerim'de işte. Allah razı olsun. Şimdi aziz bir iki hadistler var. Hz. Peygamber aleyhisselam'dan yetimlere sahip çıkmakla ilgili. Onları da dile getirmiş olayım. Hz. Peygamber tabi bu himayeyi almak safa bunu dile getirdik ama bunun yanında bir insan herkesi bütün yetimler himayesine alabilecek durum var mı? Yok, yok hocam. Yok hocam. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki yani Medine toplumu da küçük olduğu için az hı hı. seyirciler. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye geçtikten sonraki nüfus işte 1500 civarında erkek nüfus. Çocuklarla işte diğer yaşlılarla şunlarla bunlarla nüfus 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Peygamber Aleyhisselam vefatında da tabii bir nüfus sayımı yok ortada ama 30 bin civarında bir nüfustan söz ediliyor. 30 bin civarında Peygamber Aleyhisselam vefat ettiğindeki Medine'nin nüfusu, o etrafındaki yerleşim yerleriyle birlikte. Şimdi sonuçta küçük bir toplum olduğu için insanlar 3 aşağı 5 yukarı birbirlerini tanır değil mi? Yani mesela köylerde, kasabalarda insanlar, farklı köylerde olan insanlarla haftada birkaç gün görüşmek suretiyle birbirlerini tanırlar. Medine'de de insanlar 3 aşağı 5 yukarı herkes birbirini tanıyor. Şimdi az önce o safhaya dediğim şey şudur. Bir insanın bütün yetimlere sahip çıkması mümkün değil. Evet. insan kudretinde değil ama Hz. Peygamber burada tavsiye etmiş olduğu bir şey var Hacı abi. Tavsiye etmiş olduğu şey şu. Kim diyor bir yetimin başını kafana senin şey sıklar mı? Bizde saç yok. Ne sıkarlarsa sıksınlar bir önemi yok. Şimdi Hz. Peygamber Resul diyor kim bir diyor yetimin başını okşarsa diyor. Başını Saçındaki okşarsa diyor. Her saçı için Allah ona ona hayır iyilik sevap vardır diyor. Bu çok önemli bir şeydir. Yani öyle bir yardımlaşma, sahip çıkma duygusu oluşturuyor ki peygamberimiz istediği şu esasında kıymetli kardeşlerim. Toplumu aynı ailenin üyeleri, fertleri haline getirmek istiyor peygamber aleyhisselam. Aynı ailenin sanki aynı babanın, annenin çocuklarıymış gibi bir sıcak ortam peygamberimiz oluşturmaya çalışıyor. Bunu yaparken de Peygamber peygamberselim o yüzden çocuklara, sahipsiz çocuklara arkadaşlar, Bakın geçen programlarda bahsetmiştik, sahipsiz olan çocuklara karşı şiddet uygulanmasına Peygamber Aleyhisselam'ın asla tahammülü yok. Yani Peygamberimizin normal çocukların dövülmesine karşı da tahammülü yok da, ama bunun yanında daha garip oldukları için, daha zavallı oldukları için sahipsiz olan çocuklara şiddet uygulanmasına da Aleyhisselam asla, asla, Müsaade hiç edin. tahammülü yok ya, hiç tahammülü yok. Şimdi senin sorunla bunu bağlayacağım inşallah. Mesela geçen derslerin bir tanesinde anlatmıştık. Ebu Mesud el-Bedri diye bir sahabeden bahsetmiştik. Hatırlayanız var mı evet şimdi hocam? Evet hocam. Neydi o? Şunu bilesin ki Ebu Mesud ha. diye üzerine koşarak gidiyorsun, sinirlenip. Ha. Sonra o şok oluyor. Çocuğu döverken Peygamber Efendimiz müdahale ediyor ve Allah'ın senin üzerindeki kudretini bilseydin, hani e, mahşer gününde, Cehennemde, o, evet o hesabın yani... E, Allah'ın senin üzerine kudreti senin dünyadaki o çocuğun üzerine kudretinden daha büyüktür. Daha büyüktür. Yani orasını hani, ahirette daha büyük bir hesaba karşılaşırsanı hatırlatır. onu vurgulayaz Azze Peygamber. Sen şimdi burada bulduğun zavallı çocuğu evet. pataküt evet, evet. dövüyorsun. Evet. Ama bunun bir hesabı var değil mi? Öteki tarafta hesabı var ama Ebu Mesut bunu bize anlatan kendisi. Kendisi. Ya bu da... Peygamber Efendimizin diyor. gelişini tanın ama. Ha? O günden sonra bir daha çocuk dövmedim diye. O günden sonra dersi aldıktan sonra ama şunu canlandır kafanda Yakup. Hz. Peygamber aleyhisselam şöyle canlandı. Bir adam bir çocuğu almış, ağzını burnunu kırıyor, dövüyor, yerlerde sürüklüyor. Peygamber aleyhisselamın o andaki tepkisi çok önemli ya. Yani onun üzerine hışınla gitmesi aleyhisselamın, hem de bağıra bağıra gitmesi arkadaşlar. Yani geldiği zaman zaten ona müdahale edecek Peygamberimiz. Ama onu karşıdan görür görmez, bağıra bağıra bir peygamberin onun yanına gitmiş olması Hz. Peygamber aleyhisselamın özellikle bu yetim, sahipsiz çocuklara karşı olan merhametini ve bakışını bizlere özetlemeye yetmektedir. Ya insan az kardeşlerim yani bakın sadece şu ele aldığımız bu yetim öksüz meselesi üzerinden hareket edecek olsak vallahi de billahi de insan imanı artıyor ya. Azerc'de bu programı yaptığımız için böyle düşünmüyorum. Yani hakikaten Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a hangi yönlü odaklanırsan odaklan ya oradan çok büyük bir insan çıkıyor. Ya. Çok büyük bir insan çıkıyor. O yüzden de insan Ali Seyyid ve Sallam Efendimiz'e olan saygı ve muhabbeti zirve yapıyor. Evet. Allah bizi o Resulü'nün yolundan ayırmasın. Amin. Şimdi senin o soruna gelecek olursak aziz kardeşim Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadislerinde gerçekten anneye karşı, babaya karşı Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vurgu yapmış olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir şey dikkatimiz çekiyor tabi. Hadislere baktığımız zaman anneye vurgu Hazreti Peygamber'de biraz daha fazla. az seyirciler. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın babaya da Ayet-i Kerimelerde de hani onlardan bir tanesi ikisi size yaşlılık döneminde erişirlerse onlar öfbile deme. Ayet-i Kerimelerde olmakla birlikte hadislerin bütününe baktığımız zaman hani insanın yaşlıları kimlerdir? Bir anne, iki baba. Evet. Ama Hz Peygamber Aleyhisselam'ın çoğunlukla vurguyu anneye yapmış olduğunu görüyoruz. Hocam? Babayı da Hazreti Peygamber Aleyhisselam zikrediyor. Ama niye anneye daha fazla vurgu yaptığını Niye bu şekilde Aziz Peygamberimiz'in anneyi biraz daha yukarıda tuttuğunu gördüğümüzde esasında hani dedi ki Aziz Peygamber her sözün arkasında bir hikmet var. Ben o zaman size şunu sorayım. Niye Aziz Peygamber Aleyhisselam böyle bir vurgu yapmış olabilir? Madem tamam, bir şey anne, soruyordun buna cevap ver hadi bakayım. Annenin önemi hani anne toplumun yapı taşını ve çocukları yetiştirme noktasında e, önemli olduğu için olabilir mi? hani Bu noktada Aynen. Peygamber Efendimiz'e hatta bir hadis-i şerif bir rivayette soruluyor. E, Üç kere anne, ha, üç kere kere anne e, zikrediyor Peygamber Efendimiz. Sonuncusunda baba olarak bir kere baba zikrediyor. Hani bunun şeyini soruyorlar. Annenin değerini, kıymetini... Üç kere anne diyor. Dördüncü evet. de. Dördüncüsünde evet. baba söylüyor. Peki sence... Benim istediğim bir cevap vereceğim. Hocam cefain, büyüğünü anne çekiyor her zaman. Yok yok Ayetlerde anne çekiyordu. başka bir şey daha var onu istiyorum. Bakayım onu yakalayabilecek misiniz? Ya niye Hz. Peygamber anneye biraz daha fazla... Kendi annesi hocam öyle hani sevgisi... vefat ettiği için? Ya kendi annesi elbette ki Peygamber aleyhisselamın kaç yaşında vefat etti? 6. Küçükken hocam. Küçükken. 4-5-6 yaşlarda söyleniyor Hz. Peygamber aleyhisselamın. E... Şimdi benim istediğim farklı bir şey var. Bakayım o gelecek mi onu istiyorum. Hocam kadınların Şimdi hatı... Peygamber aleyhisselam sizce arkadaşlar çocuklara annelerine sahip çıkma yönde vurgu yaparken kendi annesi üzerinde mi konuşuyor Ailesi-i Salatü Vesselam? Hani biz ne dedik? Peygamber sen bir şey dediği zaman topluma hitap ediyor değil mi? Evet. Ama siz aldığınız olayı peygamberin şahsına getirdiniz. Hayır. Burada başka bir şey olması lazım. Hocam geçtiğimiz Niye? haftalarda zikrettik. O, o dönemde annelere hiç saygı olmadığını. Anne değil olayı o dönemde kadınlara edildi. hiç saygı yok. Bunu istiyorum ya. Vicdanlı herifler. Bunu istiyorum. Evet. Yani vicdanlı kişiler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. İstemiş olduğumuz cevap budur. Hatta çok ilginç bir şey. Hz. Peygamber'e bir adam geliyor. Ya Resulullah diyor ben hicret etmek ve cihad etmek üzere sana beyat ediyorum. Evet. Sen ne dersen diyor can yoluna kurban. Evet. Tabii Hz. Peygamber Selim onu az buçuk tanıyor. Diyor ki senin diyor yaşlı annen baban var mı diyor ikisinden biri veya ikisi var mı diyor? Var diyor. Peygamber sen ne diyor ona? Senin için ona bakman He. Cihattan daha da Onlarla ilgilenmektir diyor. Evet. Çünkü Diyelim ki çok affedersiniz yatalak durumda olan yani hizmetinin görülmesi gereken hatta günümüzde mesela yeme içmesinde bile sıkıntı çekiyor insanlar değil mi ortumdan beslenen yaşlarımız var böyle bir durumda sen anneni babanı bırakıp işte ben Allah yolunda cihada gidiyorum demen bir anlamda da sanki o adamın kalpsizliğinde gösteriyor ya değil mi yani biraz kalpsizlik gibi bir durum orada da. Hocam benim de bir sorum olacaktı. Sen de eksik kalma ya. Herkes bir şey soruyor. Sen esasını az önce de sordun ama neyse hadi. Evet. Hocam, şimdi evet. pe e pek, bilinme pek bilinmez ama efendim bin Sabit hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katiplerinden. E o da bir yetimdi. E bu bu Ondan da bahsedebilir misiniz hocam birazcık? Şimdi burada bir vurgu da yapıyor. Pek bilinmez diye ama. <gülüyor> Biliyor <gülüyor> ben biliyorum demek yani Pek bilinmez ama benim bilgim biraz daha fazla. Güzel bir şey esasında vurgu yaptın. Arkadaşlar şimdi Zeyd bin Sabit, tabi Hz. Peygamber aleyhisselam hayatında çok önemli bir yeri var. Hz. Peygamber aleyhisselama 10-11 yaşlarında, Abdülbaki'ye evet, getiriyor, evet. yetim bir çocuk. Ama Hz. Peygamber aleyhisselam insan sarrafı. İnsan sarrafı ona baktığı zaman, hemen onu tanıyor, anlıyor. Bir de Zeyd'in bir özelliği var. Geldiği zaman Hz. Peygamber Aleyhisselam, süre aleyhisselam süre biliyor. Olan, ha, 17 civarında sureyi ezberlemiş. Evet. Yani iyi bir Kur'an hafızası var. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam onun gözlerindeki ışıltıyı görünce az seyirciler, Peygamber Aleyhisselam onu yazma çizme işlerinde görevlendiriyor. Ama burada bizim için önemli olan şey şu, senin sorundaki. Zeyd ne hocam? Yetim. Yetim. Yetim. Biz çünkü yetimlerden bahsediyoruz. Yetim olan bir insan Hazreti Peygamber Aleyhisselam himayesini alıyor. Sadece o değil. Tabii başka almış olduğu insanlar da var. Zeyd tabi çok zengin, zeki arkadaşlar, zeki bir çocuk olduğu için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Tercümanlığını yapmaya başlıyor. Yazma, çizme, mektup işlerini o bakıyor. Evet. Çok güzel bir iş yapıyor. Azizler, Hz. Peygamber A.S. mektuplarını yazma, gelen mektuplar. Hz. Peygamber A.S. zeki bir insan olduğu için okur yazarlığı da çok iyi. Bu işi yapıyor. Bunun yanında Hz. Peygamber A.S. ondaki bu zeka görünce ona diyor ki, sen diyor iki dil daha öğreneceksin. İbranice ve Süryanice. Ha, İbranice değil, İbranca diyeceğiz yanlış Aa. kullanımı. İbranca ve Suriyancı. Evet. Mesela Farsça. Türkçe aynı kalıp üzerinden gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Dikkat ederseniz. Tabii kısa sürede, hatta bizim rivayetlerde ilginç bir şey geçiyor arkadaşlar. 6 ay gibi kısa bir sürede bu dillerin canlı okuduğu, yani halletmiş bunları. Hazreti Peygamberin selamın tercümanlığını yapmaya başlıyor. Burada size bir soru soracağım. Bakın Hazreti Peygamber'in tercümanlığını yapmaya başlıyor. Peki Hazreti Peygamber'in yanında bir tane sahabi var. Buna tercümanlığını Kur'an deniyor. Kim o? Abdullah İbni Mesud. Değil Abdullah İbni Abin Abbas. Nafbas. Son kararınızı? Abbas, evet evet, Abdullah İbni Abbas. Yakup. Abbas. He? Abdullah, Abbas. Abdullah, Abdullah İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas. Olur mu oğlum ya Abdullah İbni Ömer'i Abdullah İbni Abbas yaptın ya? Abdullah İbni Ömer mi? E bu Hureyre mi hocam? Hocam şaşırtmaya son... çalışıyorsunuz. Evet yani şaşırtmaya Abdullah İbni Abbas ben direkt... <gülüyor> Ama... <gülüyor> Abdullah İbni Ömer hani öyle bir... Niye şey... tereddüt ettin? Şey, Teretet etmedim hocam? Ben Abdullah bin Abbas'ta sabittim Mesut dediler hatta üst. Hocam Hüsnüzen adam itimat. Evet. Hüsnüzen? <gülüyor> adam itimat. itimat. Evet. Çünkü niye mesela tercüman Kur'an deniyor? Ona? Peygamber Efendimiz'in onun hakkında bir şey var. Yani, e, o du'a da okuyor onun hakkında. Hocam bir sürü yabancı dil biliyor. Az diyor, az Peygamber e Aleyhisselam ve Kur'an'ı onlara anlatıyor hocam. Yani farklı iki dillerde. Bir şey söylüyor Aziz Peygamber Aleyhisselam arkadaşlar. Onunla ilgili pek çok sözleri, beyanları var, teşvikleri var. İki şey söyle, ey Allah'ım onu dinde Allah'a sahibi yap. Yani Allah'ım ve fakkı, din yani dinde kavray sahibi yap. İkinci Azze Peygamber Peygamber onunla ilgili duası, Allah'ım ona tevhili öğret. Yani yorumlamayı, ayetlerdeki var olan hükümleri anlama kabiliyetini artır. İki sözde esasında üç aşağı beş yukarı birbirine yakın. Esirene, ha. hani onun Şimdi, bu, kimden biz bahsediyorduk? Buraya kimden geldik? Abdullah İbni Sabit'ten. O, evet hocam. Katipten yola çıkarak Kim Abdullah. o katip? Bir dakika. Zeytin, sabit. <gülüyor> Özelliği neydi kardeşim? olması tamam. olmaz. Evet. Tamam. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> Sağ ol hocam arkadaşlar. Çok ilginç. Tabi şimdi bu zeki bir insan olduğu için bu Hz. Peygamber aleyhisselam'ı yazma çizme tercümanlık işlerinde tamam. üstlenince Hz. Peygamber aleyhisselam onu ben size demiştim bir derste. Kaç tane Hz. Peygamber'in vahiy katibi var? Böyle aralıklarla kullandığı. Bakayım bunu kime atayım, yani, Kırka, bulundurdu yani is, istihdam ettiği sıkışınca yararlandı. 40 civarı mıydı? Ha, 43 civarında, 43. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vahiy katibi var. Bunlardan bir tanesi de Safa kim? Zeyd bin, Zeyd bin Sabit. Zeyd bin, Sabit. Evet. Zeyd bin Sabit, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vahiy bir tanesi. Ve matematik işinde rüfa gibi çok kabiliyetli olduğu için Zeyd bin alayım. Sabit. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kıymetli arkadaşlar. Ele geçirilen ganimetlerin, devletin beytül mahalline gelen varidatın ümmete Müslümanlara taksim edilmesinde, bunların hesap kitap işlerinin yapılmasında Aziz Peygamber Aleyhisselam ondan yararlanıyor. Zeyd bin Sabit'ten yararlanıyor. Kim? Yetim olan Zeyd bin Sabit'ten Azeri Peygamber Aleyhisselam. biz dört, Aleyhisselam, dört e, halife döneminde de ondan söz, söz edebiliriz. Mesela Kur'an'ın Ceminde ve Kur'an'ın çoğaltılmasında da yine o... Evet. Ekibim, e, Allah razı olsun güzel oldu. Evet. Başında olan kişiydi aynı zamanda. Ben onu hatırlayamadım sen de hatırlattın. Yine, güzel oldu evet. Yine evet. hesap kitap işlerinde peygamber... iyi olduğu için hocam Hayber'in Fethi sırasında Müslümanların sayısını tespit etmekle görevlendiriyor Peygamberimiz. Bravo. Peygamberimizin torunlarından Ümame. Ona, ona biraz bir... zaman gelirse inşallah ona da değineceğiz. Arkadaşlar şimdi bu yalnız Zeyd ile ilgili başka söyleyeceğim bir şeyler var. Sen güzel bir şey ifade ettin, onu bir daha söyle. Hocam, Halber'in fethi sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Zeytin-i Sabit'in e, hesap kitap işlerindeki kabiliyetinden dolayı onu Müslümanların sayısını tespit etmekle görevlendiriyor. Evet. Nüf, nüf, nüf, ne derler buna? Askerine de bir şey deniyor buna. Ne diyelim? Nüfus sayımı. Yani askerlerin, yok askerlerin sayısı kaç kişiyle biz cenge gidiyoruz? Bunların hesabını, defterinin tutulma işini Hz. Peygamber Aleyhisselam ona yüklemiştir. Başka bir şey daha var. Tabi bu Savaşı'na katılmak istiyor arkadaşlar. Hz. Peygamber aleyhisselamın şöyle bir uygulaması var. Savaşlara göndereceği insanların yani onunla birlikte yurt savunmasına göndereceği insanların yaşlarını belli bir şeyin üzerinde olmasını istiyor. Yani 16-17 yani iyice bir artık palazamı savaşabilecek durumda olmasını istiyor. Bu mesela geliyor arkadaşlar Uhud gazvesinde savaşa katılmak istiyor. Ama Hz. Peygamber aleyhisselam ona müsaade etmiyor. Ama sonraki Hendek Savaşı'nda geliyor ben illa savaşacağım diyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam ona Hendek'le yardım edin. Hendek er. husunda ona izin veriyor ve Hazreti Peygamber onunla ilgili buradaki sözü çok güzeldir. Orada çalışırken Hazreti Peygamber ona uzaktan bakıyor. Çok hoş bir ifadesi var diyor ki ne tatlı çocuk diyor. Çalışması çok hoşuna ha. gidiyor hocam. Yani öyle işten kaytaran bir insan değil. Hazreti evet. Peygamber Aleyhisselam'ın özel sevgi ve muhabbetini çekiyor. Tabi biz e, az seyirciler geçen derslerden bir tanesinde bir başka yetimden daha bahsetmiştik. Bir şey bir akrabadan bahsetmiştik. Belki Zamanımız bitiyormuş. O zaman onu ben e, anlatmıyorum. Çünkü yönetmenimiz 10 dakika kaldığını bize ifade ediyor. Onu geçiyorum ama e, Cafer bin e, Ebi Talib'in, onu anlatmıştık. alıp büyüttü. Büyüttü. evet. Önceden adı Bahir'di hocam. bu savaşında demiş. babasını kaybediyor. Aziz Peygamber Efendimiz onun himayesini alıyor. Ben Beni sen, baban ister misin? Fatıma'yı kardeşin, Ayşe'yi annen. İyi anlatmıştık. Anhum o yüzden zaman dar olduğu için onu geçiyorum. Ama Cafer bin Ebi Talip'ten mutlaka bahsetmem gerekiyor. Arkadaşlar, e, Suriyeli Hristiyanlar ile Bizanslılar, Aziz Peygamber'in göndermiş olduklar bir tane elçiyi, davetçiyi şehit diyorlar Bunun üzerine Azeri Peygamber Peygamber'in bir ordu çıkarıyor. Bu hikaye çok ilginçtir. Aziz seyirciler bir ordu çıkarıyor. Hangi savaşa gidiyor bunlar? Mute savaşı. Mute. Burada bir soru daha soracağım. Peygamber Peygamber'in üç kişiyi burada komutan evet. tayin ediyor arkadaşlar. Evet. Zeyd bin Haris, birincisi Zeyd bin Haris, o şehit olursa ee, Cafer. Atinci, Cafer. önce biri daha vardı, ondan sonra geliyor. Üçüncüsü Abdullah bin Revaha. Doğru Abdullah bin Reva. Şimdi arkadaşlar, Zeyd bin Harise bir, Cafer bin Ebi Talib iki, üçüncüsü Abdullah bin Reva. Reva. Reva. Hazreti Peygamber aleyhisselam bunların aşamalı olarak komutayı almalarını istiyorlar. Bunların kabirleri şu anda nerede? Suriye'de, yani Muhte ve olduğu yer değil mi? Suriye Savaş, Muhte savaşın olduğu yer nerede? Bilmiyorum. Hangi ilde? Şeyde, hangi e, memleket? Suriye sınırları de, içerisinde değilimiz? değil mi? Yemen'de. Değil. Irak mı hocam? Allah ıslah etsin, seni Yemen'de diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ürdün'de. Ürdün. Ürdün. Ürdün'de. Yaklaşmış İnşallah gidersiniz. Siz... Yaklaştınız Suriye. İşte aynı çerçeve içerisinde. Oralar eskiden Bilad-u Şam diyorlar. Evet. evet. bilad Şam deniyor. Onlar kabirler orada yan yana. Tabi burada ilginç benim anlatacağım şey, aziz kardeşlerim, değerli seyirciler biraz farklı bir şey. Hazreti Peygamber Aleyhisselam işte gönderiyor bunları. Daha sonra bunların şehit oldukları haberleri geliyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam o kadar üzülüyor ki Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Peygamber'in kuzeni. Peygamber Aleyhisselam o kadar çok üzülüyor ki bu haberi diyor, benim söylemem gerekir diyor. Esma'nın yanına gidiyor az kardeşlerim. Eve gidiyor Hazreti Peygamber oturuyor. Evlatlarım nerede diyor çocuklarını kastederek. İşte onlar geliyorlar. Hz. Peygamber Aleyhisselam onlar saçlarını okşuyor ama bu arada kendisini tutuyor. Yani diyemiyor. Yani sözü nasıl açacağını hesap ediyor Hz. Peygamber Aleyhisselam. O gün de Esba yani onun eşi Tayyar'ın eşi bunlar arkadaşlar deri tabaklama işi yapıyorlar. Deri ticaret işiyle meşguller. O gün derileri tabaklamış, hazırlamış, güzel satışa hazır hale getirmiş. Bu arada çocuklarını falan banyo yaptırmış. O zaman bir adet de saçlarını, çocuklarını böyle yağlıyorlar. Saçlarını yağlamış, getiriyor çocuklar Hazreti Peygamber aleyhisselam zaten çocuklara çok düşkün olan bir insan. Peygamber aleyhisselam onları kucaklıyor, onları sarlıyor. Diyor ki bu çocuklar mı, yavrular mı diyor, saçları çok uzamış diyor Peygamber aleyhisselam. Bir berber çağırın diyor. Medine'de berber var. Hallak deniyor bunlara. Haccam da deniyor. Günümüzde bunlar Haccam deniyor. Hem hacamat yapıyorlar, hem de tıraş yaptıkları için bunlara tek isim veriliyor. Neyse geliyor. Tıraş ediyor onları. Hazreti Peygamber aleyhisselam artık öyle bir noktaya geliyor ki dayanamaz oluyor. Gözlerinden yaşlar boşalmaya başlayınca Esma Validemiz tabi anormallik olduğunu anlıyor diyor ki yoksa diyor eşime bir şey mi oldu diye söylüyor Cafer için. Hz. Peygamber aleyhisselam da ona anlatıyor durumu anlatınca tabi kendini kaybediyor. Ağlıyor yüksek sesle ağlamaya başlıyor. Hz. Peygamber aleyhisselam değerli seyirciler Hemen eve, evine koşuyor. Komşular geliyor tabii. Ağlama sesini duyunca anlıyorlar durumu. Onu tespit etmeye çalışıyorlar. Hazreti Peygamber aleyhisselam ailesine diyor ki az bu bizim gelenliğimiz oldu. Hepiniz bilirsiniz. Gerçi büyük şehirlerde bu kalmadı artık ama Hazreti Peygamber aleyhisselam üç gün süreyle diyor Cafer'in evine diyor yemek taşımaya başlayın. Yani onlar bu üzüntüleri yaşarken, dertlilerken bir de yemek işiyle, ev işleriyle meşgul olmasınlar. Böylece üç gün süreyle Hazreti Peygamber aleyhisselam onların evlerine yemek taşıttırıyor ama ilginç olan şey şudur. Hazreti Peygamber aleyhisselam o üç gün bittikten sonra da aziz kardeşlerim, değerli seyirciler Cafer'in çocuklarına Hazreti Peygamber aleyhisselam sahip çıkmaya devam ediyor. Hazreti Peygamber onlara sahip çıkmaya devam ediyor. Çünkü Hazreti Peygamberimizin bir güzel sözü var her sözü gibi. Ben sahibi olmayan yetimin sahibiyim diyor Hazreti Peygamber, kefiliyim ifadesini kullanıyor. Yani her kim ki toplumda sahipsiz ise ben bir peygamber, devletin başkanı olarak o yetimlerin, o zavallı garip çocukların sahibiyim diyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tabi burada özellikle zikredilmesi gereken bir çocuk var. Cafer'in bir oğlu var. Onun ismini hatırlayan var mı arkadaşlar? Cafer'in bir oğlu var. Hocam Ümami. Uş, yok. Yok Hz. Zeynep'in kızı. Değil. Bu şehit olan Cafer'in bir oğlu var. Peygamber Aleyhisselam çok böyle yakınlarında. Peygamberimiz onu himayesine alıyor ya diğer çocuklar gibi. Abdullah. Abdullah bin Cafer diye. Ha. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bunu öyle sahip çıkıyor ki aziz kardeşlerim. Peygamberimizin güzel bir huyu var. Böyle bazen Medine'de, çarşıda, pazarda gezerken Peygamber Aleyhisselam yanına çocuk alıyor. Halil. Bu Abdullah'a Hazreti Peygamber Aleyhisselam verdiği sırlar var. Tamam. Peygamberimizin çok farklı böyle yönleri var. Enes Malik'te de var. Abdullah bin Can Ferah Peygamber'in verdiği bazı sırlar var. Peygamber aleyhisselam ona özel bazı şeyler söylüyor. Benim kanaatimce, Peygamber aleyhisselam düşünmüş olduğu ileriye dönük bazı şeyler birileriyle paylaşarak, dertlererek fikir yürütüyor kanaatimce. Bunlardan birkaçını da, işte bu Abdullah ile konuşuyor. Son Abdullah diyorlar, Peygamber aleyhisselam sana ne dedi? Peygamber aleyhisselam bana dedi ki diyor, Enes'in verdiği cevap veriyor. Peygamber aleyhisselam bana dedi ki, bu benimle senin aranda. Dolayısıyla ben diyor, ölene kadar bunları kimseye anlatacak, Değilim. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de yürürken arkadaşlar bu Abdullah'ı gördüğü zaman Peygamberimiz hayvan üzerinde giderken onu ne yapıyor? Ne yapıyor? Aynen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu önüne alıyor. Başkasına da mesela amcasının çocukları Kuseyme alıyor. Başka çocukları alıyor. Onlarla birlikte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine turu atıyor. Yani şunu yapıyor Aleyhisselatü Vesselam görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kadarıyla bir babasının yerini doldurması elbette ki mümkün değil ama onlara şunu hissettiriyor. Sahipsiz değilsiniz arkadaşlar. Sahipsiz değilsiniz. Ali Aleyhisselam Efendimizin yapmış olduğu şey budur. Evet. Zamanımız bitti az seyirciler. Şunu söyleyip tamamlayayım. Başka örnekler de var. tabi. Ali Aleyhisselam Efendimizin hayatının hakkını vermemiz, anlatabilmemiz mümkün değil ama şunu demek istiyorum. Biz Müslümanlar için ibadet sadece namaz kılmak, bireysel kulluk yapmak değil. Dolayısıyla insanın etrafında bulunan insanlara, Müslüman kardeşlerine sahip çıkması, onların dertleriyle dertlenmesi, onlara büyüklük göstermesi, az önce ifade ettiğim gibi başlarını okşaması yeri geldiği zaman, bunlar da bizim kulluk görevlerimizdendir. Yani namazda bir insan ibadeti yaptığı zaman nasıl bir sevap alıyorsa, bir Müslüman kardeşine sahip çıktığı zaman, ona arşik verdiği zaman, başını okşadığı zaman, derdiyle ilgilendiği zaman da hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ki, o da Rabbimiz katında aynı şekilde mükafatlandırılacaktır. Dolayısıyla biz hayatımızın her anını, bakınız hayatımızın her alanını kullukla, ibadetle bezemek, süslemek durumundayız. Rabbim bizleri Müslüman kardeşlerine, ihtiyaç sahibi olan insanlara kol kanat geren, onlara sahip çıkan, özellikle de yetim ve öksüzlerle ilgilenen insanlardan eylesin. Amen. Biz Amen. bir olursak, diri olursak, içimizdeki ihtiyaç sahiplerine sahip çıkarsak, onları kollarsak, bu ülkeye, bu millete zaten çok güçlü bir ülkede ve bir milletle birlikte yaşıyoruz. Rabbimize lütfesin. Bize hiç kimsenin zararı dokunamaz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.